Hanevi mimarlarından İslam alimi Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye yüzbinlerle birlikte Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın cenaze namazını oğlu Abdurrahman Büyükkörükçü kıldırdı. Rabbimin huzuruna şu Konya'da istiğfar edenlerin hep daha çok istiğfarla varmak istiyorum diyorum. Allahu Ekber. Tahir Büyük Körükçü. Konya'nın yetiştirdiği büyük İslam alimi. Eski Konya milletvekili. Dün hayatını kaybeden Tahir Büyükkörükçü Hoca son yolculuğuna uğurlandı. On binler, 86 yaşındaki Büyükkörükçü Hoca'yı ebediyete uğurlamak için kendi adıyla özdeşleşen Kapu Camii'ne koştu. Allahu Ekber! Kalabalık Kapu Camii'ne sığmadı. Konyalılar ve son veda için yurdun dört bir yanından gelenler sokaklara taştı. Cenaze namazına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve çok sayıda siyasetçi de katıldı. Son kez hocamıza haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Konya'nın manevi mimarlarından Tahir Büyükörükçü'nün cenaze namazını oğlu Abdurrahman Büyükörükçü kıldırdı. Allahu Ekber! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tahir Büyük Körükçü'nün cenazesi öğle Allah. namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından üçler mezarlığında toprağa verildi. Allah'u Allah. Ekber, Allah. Ekber. Allah. Allah. Ekber. Emrah. Emrah. Tahir Büyük Körükçü 1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden Konya milletvekili seçildi. 12 Eylül darbesinde tutuklanarak 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayi çıktıktan sonra Konya Kapu Cami'ndeki görevine geri döndü. 2000 yılına kadar vazlarına devam etti. İmanla, mananla, ruhunla insansın.